46. Numaralı konu, Hazreti Peygamberin Defs kabilesine dua etmesi, onların da Müslüman olarak Tuğfe ile birlikte Hazreti Peygamber'e gelmesi sonra Mekke'ye giderek Hazreti Peygamber'e şunları söyledim, ey Allah'ın peygamberi, Defs beni malup etti, seni kabul etmek istemiyorlar, onlara beddua et, bunun üzerine Hazreti Peygamber Rabbim, defs Hidayete erdir, diye dua etti ve sonra, haydi, kavmine git, onları İslam'a davet et ve şefkatli davran, buyurdu, bunun üzerine geri